Günaydın. Bugün güzel haberlerim var. Hep mücadele hep mücadele değil ya biraz da başarı hikayeleri haftaya güzel başlayalım diye pazartesi verebilirdik tabi bu haberler ama bu sefer de hafta sonuna moralli ve keyifli girebilirsiniz bunlar sayesinde. İlk haber Türkiye'den geliyor. Birkaç hafta önce size buradan duyurduğumuz bir kampanya başarıya ulaştı. Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu... MS yani multiple sclerosis hastaları ve tedavisi yöntemleriydi. Kendisi de MS hastası olan Reyhan Dağ derleyen tarafından başlatılan ve MS hastalarının plazma ferest tedavisine devlet desteği almasını talep eden kampanya kısa sürede başarıya ulaştı. Multiple sclerosis beyninin görme, konuşma, denge ve hareket etme üzerindeki kontrol kabiliyetini bozan bir hastalık. Genelde genç erişkinlerde kişinin en verimli olduğu yıllarda 20 ila 35 yaş arasında görülüyor. Dünyada trafiklerinde, ...kazalarının dışında nörolojik nedenle özürlülüklerde multiple skleroz birinci sırada yer aldığını söyleyen kampanyanın başlatıcısı Reyhan, MS'in şimdilik hala tam tedavisi olmayan süre giden bir hastalık olduğunu anlatıyor. MS hastalığının tek tedavisinin koruyucu iğneler olduğunu, bunların tam olarak tedavi edici değil, atakları sadece azaltıcı, yavaşlatıcı etkisi olduğunu söylüyor. Bu iğnelerin hastalığın semptomlarına karşı koruyucu olamadığını zamanlar. Ve ise atak tedavilerinde tek çıkar yolun kortizon tedavisi olduğunu fakat kimi hastalarında kortizona yanıt vermediğini söyleyen Reyhan bu durumda plazmaferes tedavisi dışında bir çare kalmadığını da anlatmıştı bizlere bu kampanyayı sizlerle paylaşırken. Bu tedavi ise hem zahmetli hem de çok pahalı plazmaferes daha önceden sosyal güvenlik kurumunun masraflarını karşıladığı plazmaferes tedavisi artık diğer rahatsızlıklarda ödendiği halde. MS hastalarında devlet desteği verilmediğini ve MS'in insanları genç yaşta demir zincirlere mahkum etmemesi, hayallerini yıkmaması, umutlarına devam etmesi en önemlisi sağlıklarını kaybetmemesi için MS hastalarının plazmaferes tedavisinde devlet desteği almasını talep eden kampanyada başarıya ulaştı. Kampanya 1233 imzaya ulaştığında Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada plazmaferes tedavisinin MS hastaları için SGK tarafından karşılanacağı Duyuruldu. Reyhan'ın kampanyası ve başarı hikayesi hakkında detaylı bilgiyi change.org/taksim-ms adresinde bulabilirsiniz. Sırada İspanya var. Uzun yıllar çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Javier Ruiz Cuáres, öğrencilik yıllarında yaşadığı maddi sıkıntılardan da yola çıkarak öğrencileriyle para biriktirme fikirlerini konuşmaya başlamış. Ve öğrencilerin haftada 20 sent bile olsa para biriktirmenin yolu sizce nedir sorusunun karşısında. Sessiz kalmaları öğrencinin onu derinden etkilemiş. Zorluklarla okula gelen, maddi sıkıntı içindeki öğrencilerin okulda içtikleri suya bile para vermeleri öğretmen Huan'ın canını çok sıkmış. İçme suyuna erişim hak, erişimin bir hak olduğunu ve öğrencilerin okulda bulundukları sürece suya para vermelerinin haksız olduğunu düşünen Huan hemen harekete geçmiş ve change.org üzerinde bir imza kampanyası başlatmış. 1639 imza ile kampanya başarıya ulaşmış ve okulun birkaç farklı noktasına öğrencinin temiz su içebileceği içme suyu çeşmeleri yapılmış. Zaten eskiden pet şişe yoktu. Ama insanlar gayet güzel çeşmelerden, sevillerden sularını içiyordu. Okulda yapılan esasında bunun bütün kentlere taşınması, yaygınlaştırılması gerektiği düşünüyorum. Bir başarı hikayesi de Fransa'dan. 2008 yılından beri düzenlenen ve sonucunda kazanan karikatürist yazarların röportajlarının Fransa'nın büyük bir bloğunda yayınlayan Revalacion isimli yazarlık yarışması bu yıl ilk kez çizerleri kadın ve erkek olarak ayırmış. Yarışmanın sonunda kazananlarla yapılan röportajların erkek yazarlara ait olanları geçmiş yıllarda kullanılan bu blogda kadın yazarların röportajları ise mademazel.com yani genç kadın diye çevirebilecek isimdeki bir blogda yayınlanmaya başlamış bu durum. Hem yarışmanın ayrımcılık ortamında ilerlemesine sebep olduğu için hem de seçilen ikinci bloğun aslında karikatür izlerlerine pek de uygun olmayan bir blok olduğunu vurgulayan Elisa Levy hemen bir kampanya açmış. Ve bu kampanyada demiş ki yani bu yarışmanın imajını zedeliyor. Bu kararın politik olup olmadığını bilmiyorum ama karikatüristik ekseninde yaşatılan bu ayrımcılığın kınanması ve bir an önce eski yayın sistemine dönülmesi gerekiyor demiş. Ve tabii ki sonuca ulaşmış. Bu etkiyi de sadece 218 imza ile başarmış ve aslında bu bizlere, imza sayısının değil de belki doğru taleplerle doğru muhataplara gitmenin en önemli olduğunun güzel bir örneği. Bir haftadan kısa sürede yetkililer harekete geçmiş ve kadın çizerlerin röportajları da birincil blogda yayınlanmaya başlamış. Röportajların tamamı aynı zamanda madmozelle.com'da da yayınlanmış. Bunu diğer duruma göre daha uygun bulan kampanya sahibi ve imzacılar aslında kadınlara özel içerikler bulunduran bu sitede erkeklere ait röportajların yayınlanmasında vesile oldukları için ayrıca memnun kalmışlar. İmzacılara katılımları için teşekkür eden Elisa. Bunun sadece karikatüristler üzerinde bir dayanışma değil, aynı zamanda halkın genelinden gelen cinsiyetçi ve ayrımcı bir yaklaşıma karşı duyulan tepkinin göstergesi olduğunu da söyleyerek teşekkür ediyor. Son başarı hikayemiz ise İtalya'dan. 13 Aralık 2011 günü 5 kaçak Senegalli Floransa şehrinde merkezde öldürülmüş. 5 kişiden ikisi olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi ise ağır yaralanmış. Yaralılardan biri ise yaşam boyu felç kalacakmış. Sadece bir gruba dahil olan katil ve yaşanan olay İtalya'nın tarihine en büyük ırkçı saldırılardan biri olarak kazınmış. Olayın birinci yıl dönümünde Senegalliler Birliği Başkanı Peder Diav, Başkan Napolitano'ya yönelik başlattığı kampanyada katliamdan arda kalan 3 Senegalli'nin yasal olarak İtalya'da oturum hakkı almasını talep eden bir kampanya başlatmış. Birkaç gün içinde binlerce insanın imzaladığı kampanya basının da desteğiyle büyümüş ve bir haftanın sonunda İnsan Hakları Komisyonu resmi olarak Change.org'daki kampanyayı desteklediğini duyurmuş. Kısa süre içinde hükümetle temasa geçen ve yazılı dilekçe vererek kampanyayı bir kez de elden yeten İnsan Hakları Komisyonu'nun kampanya sağladığı büyük güçle bugün hükümet 3 Senegalli'ye vatandaşlık hakkını verdiğini açıklamış. Kampanya imzalayan 15 bin kişi başarmanın mutluluğunu yaşarken Senegalli yeni İtalyanlar'da göçmen hakları ve farkındalık adına atılan bu adımdan dolayı yaşadıkları mutluluğu iletmişler imzacılara. Basın bu başarının geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz göçmen çocuğu Olan rap senatçası Amir tarafından başlatılan ve annesi ve babası İtalyan olmadığı halde İtalya'da dünyaya gelen çocukların İtalyan vatandaşlığı almasının önünün açılması için yürütülen ve başarıya ulaşan kampanyayla birleştiğinin ve İtalya'da göçmen haklarının daha da gözetilmesini sağladığının altını çiziyor. Değişim yolunda başarılarla bitirdik bu haftayı. Her mücadelemiz başarıya belki ulaşamayabilir ama biz mücadeleye devam ettikçe hep beraber toplum şüphesiz her alanda daha iyiye, daha güzele doğru gidecek esenlikler.